korusun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet yani Allah sevgisi bizim tevhid derslerinde işlediğimiz gibi kelime-i tevhid kelime-i şehadet dediğimiz la ilahe illallah'ın bunu telaffuz eden kimseye faydalı olması için şartlarından birisi olarak zikrediyoruz ama ekseriyetle biz bu meseleyi tevhidten bir cüz olarak işledik. Ekseriyetle bu vakta bunu ele aldık. Belki derslerin azlığı, noksanlığı sebebiyle sevgi, Allah sevgisinin, muhabbetin istenildiği gibi her yönüyle ele alınmasını sağlayamadık. Bütün bu kusurlar tabii ki bilenlerin kusurları çünkü öğrenmek isteyen bir talebe öğrenmeden neyde nasıl kusuru olduğunu tespit etmesi mümkün değildir. Onun için toplumun önüne geçenler, toplumu idare edenler, toplumu eğitmek isteyenler mutlak bu meseleleri en iyi bilen kimseler olması gerekiyor. Bina anali nasıl ki yaptıkları hayırlı işlere sahipleniyorlar bu meseledeki hatalarını da sahiplenmeleri <gülüyor> gerekir. Çünkü hiçbir dolu dolu olan mükafat hatasıyla da dolu dolu olmaması mümkün değildir. Her şey ne kadar müspet olarak dolu dolu isteniyorsa dolu dolu da bunun eksikliği vardır. Yani bir suç irtikabı mevzubahistir. Muhabbet, muhabbetullah, Allah sevgisi, tevhidin kabulünde şartlarından birisi olarak zikredildi. Ama biz burada sevgiyi işlerken, muhabbeti işlerken, genel anlamda insan ve sevgi, sevgi insanın neresindedir? Veyahut insanda sevgini tezahür etme şekli nasıldır? veya bu sevginin yaratıcıyla doğrudan doğruya alakası ve yaratıcının yarattıklarıyla alakası. Bunların her ne kadar tek bir derste teferruatlı bir şekliyle tarifini geçemesek, işleyemesek de en azından ana hatlarıyla öncelikli olarak satfi olarak bazı işaretler yapabiliriz. Böyle bir ders tek derste bütünüyle işlenilemiyorsa bunun bir arkası var demektir. Arkası olduğunu düşündüğümüz dersi isterken mutlak ondan öncekinin iyi anlaşılmış, iyi anlaşılmaya çalışılmış, iyi uygulanma gayret gösterilmiş bir şey olmalı ki ikinciye ihtiyaç harekete geçsin, bizi teşvik etsin. Ve böylelikle onu işleyen kişi de bunu işlerken inanın birincideki aksaklıklarını da telafi ederek işleyecektir. Bu ikili bir alışveriş içerisinde, al ver tipinde ve ikisi de birbirini yardımlaşmadan diğer parçası görecek. Sevap kazanmadan yine diğer parçası olarak görecektir. Her ne kadar birisi veriyor birisi alıyorsa ikisi de birbirinin imanda, tevhidde ayakta durabilmesi için birisi öbür küsünün payandasıdır. Yani desteği olarak, yardımcısı olarak düşünme zorundadır. Muhabbetullah, muhabbet, iman ve tevhidin ürün esasesidir. Burada tevhid, iman derken, ekseriyetle tevhide el aldığımız için Hemen ondan önce imanın varlığı pek çokça işleme imkanı bulamadığımızdan işleme imkanının gerekçelerini tam tespit edemediğimizden fıtratı zikretmeme gibi bir durum olmuş. Ama şu iyi bilimleridir ki muhabbet sevgi fıtratta imanda ve tevhitte rükmü esasidir. Yani rükünlerin Temel esasların ilkidir. Ve sair dükünlerin hepsinin temeli bunun üzerine bina olur. Zira Kur'an'a baktığınızda yaratıcıya karşı işlenilen bütün kabahatler suçla bu sevgideki arzaya dönüktür. Yaratıcıya karşı arıza nedir? Bu sevginin kaynağı olarak Allah'ı görmeden tek onu sevmemiz gerektiğini anlayamadan, ondan başkasını sevmemeyi anlayamadan, onun için sevmemiz gerektiğini anlayamamışsak, Nuh Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ve kıyamete kadar bakın, Allah'a şirk, imanda sorunlu olan kimselerin ve fıtratta sorunlu olan kimselerin devamlı Asıl olarak bu meselede sorun yaşadıkları görülür. Bu meselenin hakikaten iyi anlaşılmadıysa bir sorun olduğunu maalesef bu ortamda inananlar değil de inanmayanlar bunu anlayabilmiş. Çokça siyasilerden duyarsınız. Ne tavsiye edersiniz insanlara, ne istersiniz bunlardan? barış nasıl sağlanır diye soru sorulduğunda, sevmekten. Bu insanlar anlamışlar ki bu mevzudaki bütün sorunların temelinde bu yatır. Yani, sevme dediğimiz şeyi, yaratıcının bizden istediği gibi, Resulünün bize anlatıp, tarif edip, bizzat etrafındaki insanlarla uyguladığı gibi uygulayamamaktan kaynaklanıyor. Öyleyse bu sorunların telafisi ancak böyle mümkündür. Onun için bugün e, öğleden önceki odada yaptığımız sohbette sevgi dediğim şeye baktığınızda insanın fıtraten sahip olduğu değerlerden birisidir bu. İnsandaki sahip değerler işlerliğini bu değerin ilgisiyle ele alır. Düşünün hiç iman denilen bir şeyle tanışmamış birisine bakın en yakın olduğu en samimi olduğu dost olduğu kimlerdir? Kardeşim sevdiği insanlar anası babası yakınlarıdır kendisine iyiliği dokunan insanlardır kötülüğü değil bu sevgi asıl ilişkiyi kuran rük nesası dediğimiz meseledir Öyleyse muhabbet dediğimizde, sevgi dediğimizde bunu kelime olarak kullanılışını bile biz dikkate alıyoruz. Bu muhabbetin aşkın, e, muhabbetin dışında başka hiçbir kelimeyi yani sevginin dışında Türkçe bunun karşılığı olan kelime dışında kullanmamaya dikkat edin. Eğer bunun dışında bizim ıstılahımızda olmayan bir kelime. Mesela aşk dediğimiz kelime. Bizim fıkhımızda yoktur. Böyle bir ifade. Ancak tasavvuf ehli vasıtasıyla bize sokuşturulmuş bir anlamdır bu. Şehrete dayanan kadın ve erkek ilişkisiyle ancak tarif edilebilen bir kelimedir. Hele bunu katiyetle Allah hakkında Allah aşkı diyerek Peygamber aşkı diyerek biz bu kelimeyi kullanamayız. Bunu anlamının dışına da götürme. Mesela bugünlerde kutlu doğum haftası. O kadar peygamberi anma, sevgiyi sözlü olarak dile getirme gündemi işgal ediyor ki, Peygamber'e iman, peygamber'e ittiba, ona imanın lazımlar olan meseleler hiç düşünülmüyor. Eğer bir değer anılmaya kalacak bir değere kadar düşmüşse o iş bitmiştir. Peygamber senede bir anılan değil. Hayatımızın 24 saatlik her safhasında söylediğimiz, yaptığımız, düşündüğümüz her iş ona benzemek, onun emrettiği gibi yapmak, onun istediği gibi yapmakla geçiyorsa peygamber unutulan bir şey değil ki, anılsın bunu sair, meşru olan sevgiler üzerinde de kıyaslayabilirsiniz düşünün, senelerde bir senede bir gün, anneler günü yapılıyorsa demek anne 364 gün unutulmuş babalar günü yapılıyorsa, demek ki babalar 364 gün unutulmuş. Bırak anayı babaya mı Resul bile böyle oluyor. <gülüyor> Ve ileriye doğru zannedersem herhalde Allah'ı da anma günleri olacak. Sadece Allah'a ayırdıkları bir gün mevzu olacak. Onun için bu muhabbeti, sevgiyi kullanırken, herkesin rastgele çarşaf gibi kullandığı bir, şeyde, bir şekilde değil, bu sevgi İsimlendirildiği gibi müsemmasının da gündeme gelmesi gereken kime karşı nasıl kullanılıyor ise bir insan Allah'ı sevdiğini söylüyorsa Allah'a sevmenin beşeri duyguların hislerini yönlendirdiğini şeriatın çizdiği daire içerisinde mi anlaşılır? Bunu ilerideki safhalarda göreceğiz. Onun için sevgi muhabbet dediğimiz zaman fıtratta, imanda ve tevhidde ritmi esasidir. Yani sevgi öne getirilerek ele alınmıyorsa o mesele mutlak onda bazı arzalar gündeme geliyor. Sevginin olması gerektiğinin dışında mesela sevgi ne kadar üst çıtaya doğru çıkarlıyor ise sevginin getirdiği yer idrak gündeme gelir. Tevazu gündeme gelir. Şuur gündeme gelir. Sevgi en uç noktasında bile katiyetle insanın aklını başından götüren bir duygu değildir. Tasavvufun aşkı anlattığı gibi. Onlar aşkın en üst seviyesinin aklın kafadan gittiği söylediği sözleri ne anlama geldiği, Şataat dedikleri zırvaların meyvesi olduğu bir sevgi olamaz katiyetle hiçbir kimse bu meşru sevgiyle kendisini kaybetmez bir gün e, Urvatu bin Zübeyir geç vakitte geliyor, babası nerede olduğunu sorar bir meclisteydin ki diyor Allah zikrediliyordu insanlar kendinden geçiyordu sağa sola vurup düşüyorlardı Hemen kestirmeden sakın oraya bir daha orama diyor. Babamın bu sözünü anlayamadım diyor. Benim şaşkınlığımı hisseden babam ben Allah Resulüyle beraber bulundum. Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle. Bunlar kadar, Resul kadar Allah'ı zikreden birisini düşünemiyorum. Onların hiçbirisi Allah'ı zikrederken böyle kendinden geçip kendilerini yani bayılmıyorlardı. Akılları başlarından gitmiyorlardı gitmiyordu. Ve anladım ki babam hak üzeridir diyor. Ama bizde ise o denli birisini gördüğünde hak aşığı diyoruz. Çılı çıplak yolda sokakta geziyor, hak aşığı denilir. Hindistan'a gitseniz bunlara e, Allah'ın kulları diye tabir ediyorlar. En has kulları tipinde. Biz bu kelimeleri kullanırken bizim ağzımızdan rastgele çıkan kelimeler değildir yerli yerince anlamı oturtulmuş hangi anlamda kullandığımızı bilmemiz gerekiyor muhabbet fıtratta imanda ve tevhidde rükn-ı bu sevginin kemal bulması yani Allah sevgisinin kemal bulması tevhidin ise ikmali, kemali demektir yani fıtrattaki sevgi imana doğru imandan yukarı tevhidi boyututa ulaştığında burada Kemal gündeme geliyor Kemal katiyetle olgunluğun zirvesi değil Çünkü sevgiye biz fıtratta el aldığımızda imanda el aldığımızda Tevhitte el aldığımızda farklı boyutlarla onun boyutlarda onun gerçekleştirildiğini görürüz sevgiye kulluk eyleminin cüzlerinden birisi olarak ele aldığımızda kulluk dediğimiz şeyin insandaki tezahürü nedir? Önce bunu fıtratta kulluk, imanda kulluk, tevhidde kulluk diye ayırdığımız gibi o zaman sevginin fıtri boyutu, sevginin imani boyutu, sevginin tevhidi boyutu olarak düşünülmelidir. Bunlar birbirinin altyapısı, bir üstü onun Olgunlaşmış kısmıdır Yani Fıtrat imanın altyapısında olması gereken Sevgi Ve iman da Tevhidin altında olması gereken Tevhide ulaştıran bir vesiledir Yani Fıtratın değeri imanladır. İmanın değeri ise tevhidlendir Aksi değildir yani imanın değeri fıtratla diyemezsiniz. Fıtratın değeri imanla, imanın değeri ise tevhidle gündeme gelir. Tevhid kemali derken imandaki bazı sevginin noksanlığı belki imanın aslına zarar vermeyen bir noktada olabilir. Fıtratta da daha keza. Ama tevhidde sevginin noksanlığı eğer tevhidden bir cüzse öyledir bunu devamlı iman ve tevhid derslerinde anlattığımız gibi Hatırlarsanız bir insanın muvahhid olması için tevhidin her cüzünde Allah'ı birleyen birisi olması gerekir. Ama müşrik olması için hepsinde Allah'ı Allah'a ortak koşan birisi değil bir tek cüzünde ortak koşması onu müşrik yapmaya yeter. Muvahhid olması için tevhid değil olması için Allah'ı birleyen birisi olması için tevhidin her cüzünde Allah'ı birleyen birisi olacaktır. Ee, müşrik olmak için tevhidin her cüzünde ortak koşman gerekmiyor. Bir tek cüzünde ortak koşman seni müşrik yapmaya yeterlidir. Ve sair yapmış olduğun değerli şeylerin iptaline yeterlidir. Bunu imanda ele aldığınızda imanın cüzleri tipinde alacaksınız. Bildiğiniz gibi imanın bazı cüzlerindeki noksanlık imanın aslına zarar vermiyor. Bazı kurallara riayet ettiğiniz müddetçe tabi. Gördüğünüz gibi tevhiddeki el ile imandaki ele alınışı fıtrattaki el alınışı farklı boyuttadır. Öyleyse kulluk diyorsunuz. Kulluktan bir cüzü alıyorsunuz. Sevgi diyorsunuz. Fıtri boyuttaki sevgi imani boyuttaki sevgi ve tevhidi boyuttaki sevgi diyorsunuz. Bunun hiçbirisi bir alttakinden müstahni değildir. Yani imandaki sevgi gerçekleştirilmeden sahip bir şekliyle temellerine oturtulmamışsa tevhiddeki sevgiyi gerçekleştirmek mümkün değildir. Eğer fıtri boyuttaki sevgi zayiata uğradıysa bunun birçok örneğini verebiliriz ama düşünün, sevgi ortamında yetiştirilen bir çocuktaki fıtraten mevcut olan o sevginin nedenli geliştirildiğini terakki ettirildiğini, eğitildiğini düşünebilir misiniz? Yani bazı değerler vardır ki, insanda aslen vardır. Onun geliştirilmesi, terakkiyesi doğumundan sonra gündeme gelebilir. Konuşma bir değerdir, değil mi? Her insan konuşur. Ama bir çocuğu doğar doğmaz alın bir çöle saharaya bıraksanız, 20 sene sonra gidip alsanız o çocuk konuşur mu? Konuşmaz. Ama konuşma kabiliyeti var mıydı? Ama geliştirilmemiştir. Bunu biraz daha üst seviyesiyle alan yani kültürü çok düşük seviyede olan bir annenin babanın çocuğu en ücrana bir köşede yaşayan insan düşünün Ne kaç kelimeyle anlaşabilir etrafıyla sayılı kelimelerle ha onda konuşma kabiliyeti var ama o kadar geliştirilmiş bunu daha uzağa doğru sürerek mukayese edebilirsiniz Aynen sevgi de böyle düşünün sevgi hasretine sahip olan Doğan bir çocuk hiç tebessüm etmeyen bir annenin babanın yanında, devamlı bağırıp çağıran bir annenin babanın yanında, devamlı dayak atan döven bir ananın babanın yanında bu haslet ne kadar yani olmasına rağmen ne kadar geliştirilir? Bazı insanlardaki bu denli sorunları küçükken evden aldığı yaralarla karşılaştırırlar. Sevgiden mahrum büyüyen bir çocuk katiyetle etrafındaki insanlara sevgi ile muamele edemez. İşte bu haslet yıpratılmış ise imana gelindiğinde imandaki emir ve nehilerin sevgiyle muhatap olduğu ortamda aynen görmeyen bir insana şunu oku der gibi sevgide zayiat kayıp olmuş bir insana Allah'ı seveceksin demediğinde bu sevgiyi kalp anlayamıyor. Çünkü sevme kalbin ameli. Ve düşünün Allah Resulü en ince noktasına kadar birisine tebessümle bakmanın dahi bir sadaka olduğu dinde düşünün. Hele çocuğun bu hasleti ve duygudaki eylemi söze dökmeden, harekete dökmeden gidin altı aylık bir çocuğun karşısına somurtarak baktığınızda o çocuk ne yapar? Dudaklarını büzerek ağlar. Gülseniz aynı şeyi yapar mı? Demek ki o çocuk gülmeyi iyi anlıyor. Tebessümü biliyor Somurtmayı da biliyor Bu haslet yönüyle o çocuğu Çok küçük yaşta eğitmeye başlıyorsunuz Öyleyse bu yönün Çocuğu ne kadar besliyor O duygusunun, duygusunun Yıpranmasının önüne geçiyorsanız O zaman imani boyuta Geldiğinde o çocuk Sevginin muhatap olacağı emir ve Nehirleri dolu dolu anlayıp Dolu dolu uygulayacaktır Düşün Avrupa gibi bir topluluğun bundan 50 sene önce 10 milyon insanın ölümüne sebep oldukları bir ortamda bu insanların bize bu mevzuda verecek neleri var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktur. Eğer biz bunu çığırından çıkmış, yarattı, yaratılanı sadece yaratandan ötürü sevdiğini düşünen insan, bunun da bize vereceği bir şey yoktur. Çünkü kendi yaratılışının önceliğini koyacaktır. Ben ondan önce sevilmeye layıkım diyecektir. Herkes bunu ben merkezli yapacaktır. Ama İslam hukukunda hiçbir değer ben merkezli hüküm giymez. Ben merkezli başlar. Çünkü ben merkezli değilse, yani kendi merkezli değilse bu duygular katiyetle başkasına verecek hiçbir şeyi yoktur. Aynen şu sözde de denildiği gibi el fakid ulay Kendisinde olmayan başkasına ne verir? Hiçbir şey veremez. Önce bunun sende olması gerekiyor. Bunun için insanlar çırpınıyor, bir sevgi toplumu oluşturmak gerekiyor diye. Bence, katiyetle su ile bir bina yapılmaz. Samanla bir bina yapılması mümkün değildir. Tozla, toprakla bir bina yapılması mümkün değildir. O zaman sevgi Allah'a imani boyutta, onu birleme boyutta kamil bir şekilde gündeme gelmesini istiyorsak bunun çocuklarımıza iyi bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünmeliyiz. Muhabbet ağacı kalbe ekilip ihlas ve ittiba ile sulanırsa Muhabbet ağacı kalbe ekilmeli bu var ekilmiş olan Allah'ın bu sevgi bu hasreti bize verdiğini çok iyi biliyoruz. Her insanda olması bunun ispatıdır. Eğer bu ittiba ile bu ittiba ile yani ihlasla sulanırsa kökü kalpte karar kılar. Yani var olan o sevgi fıtraten korunmuşsa imana ulaştırıldığında bu imanla ittiba ve ihlasla yani ittibayla sulanır ihlasla sulanır ihlasla da devam edersen kökü kalpte karar kılan bir ağaç olur. <gülüyor> Dalı buda ise şiddet-i uzanan farklı tat ve lezzetlerde lezzetlerde meyve veren bir ağaç konumuna gelir. Yani kalbe ekilen, ekilmiş olan, fıtraten bize verilen bu sevgi önce ittiba ile sulanması. Önce korunma ile gündeme gelmesi gerekiyor. Yani fıtratın bozulmamasıyla. 2 ittiba ile. Üçüncüsü, ihlas ile gündeme gelmesi gerekiyor. İhlası burada tevhid anlamında. İttibayı burada iman anlamında gündeme getiriyoruz. Fıtratın korunmasıyla fıtratın sahip olduğumuz şeyin bozulmadan hatta gelişerek imana muhatap olabilecek bir seviyeye getirilerek devam ettirilmesi gerekiyor. Eğer bunu sağlamış isek, sağlanmış ise, başarabilmişse o zaman köklere kalpte karar kılmış dal ve budak sidret-i ulaşmış muhtelif tatta renklerde meyve veren bir ağaç olarak evet Allah'ı seven kalbin Allah'ı sevenin kalbi Allah'ı zikrine bağlı Allah'ın hukukunu koruyan her sözü Allah'tan konuştuğunda Allah için konuşan hareket ettiğinde Allah'ın emriyle hareket eden, sükun bulduğunda Allah ile sükun bulan, Allah için, Allah adına Allah ile iş görendir. Bu ifadeleri bu denli peş peşe bu e, siyah ile ele almamızın sebebi tasavvufla uğraşan görecek, sanki tasavvuftan işittiğimiz söz dizisine bir benzerlik taşıyoruz. Aslında öyle değil. Her birinin anlamını ele aldığımızda düşünün Allah'a inanan bir kalbi düşünün. Allah'ı seven bir kalbi düşünün. Bu Allah'ın zikrine bağlıdır. Neden? Ela bi zikrillahi kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle <gülüyor> huzur bulur, ikninden bulur derken tasavvufun dediği anlamda mı? O nasıl oluyor canım? Şimdi benim kalbim yaptığım işler ne kadar kitap ve sünnettense benim kalbim ona yatır, insanların sözü benim kalbimi yatıştıramaz. İkna edemez. Neden? Kalbim imani boyutta teslim, aklım, kalbim imani boyutta teslimiyetiyle görevlidir. Geri tevhid derslerine dönüp baktığınızda, aklın görevlerini bize anlatırken, fıtratta aklın görevi bu, imanda aklın görevi budur derken ne diyoruz? Yeni yeni ders isteyen gençler, bunu birisi diyebilir mi? Ha Yaşar? Evet Yaşar. Aklın görevi, fıtrat. Aklın görevi ne? Yeni yeni ders isteyenler, aklın görevi fıtratta idrak, ise teslimiyettir. Benim kalbim Allah'ın sözünden başka bir şeyde itminan bulmaz. Ama bunu soyut dayı Allah, Allah, Allah demek bunu kalbe diyor, Bunu kastediyor. Kalp bununla mütmain diyor. Emir ve nehilerde Allah'a ortak koşacak bir duruma gelmişsen o kalbin itminanı mevzu vahis değildir. Çünkü sözün biraz ilerisinde alaka kurarsanız konuştuğunda her sözü Allah'ın kitabından ve Resulün sünnetinden <gülüyor> çünkü kalp onunla ikminan bulur Allah'ın hukukunu koruyan Allah'ın hukukunu koruyan ne? benim kalbimin mütmainliği Allah'ın hukukunu koruma ancak onun zikri kitabına Resulün sünnetine teslim olduğu zaman gündeme gelir hukukunu koruma bunu hangi anlamda Kullanıyor tevhid derslerine baktığınızda Allah Resulü Terkisinde olan mağaza diyor ki Ey mağazım Allah'ın kulları Üzerindeki hakkını bildir mi diyor Allah ve Resulü, Allah ve Resulü En iyi bilendi, bilendir diyor Allah'a hiçbir şey ortak Koşmamamdır diyor Bunu bize öğreten kitap sünnet mi evet. Benim kalbim Bunda huzur bulur Sonra dönüyor tekrar Peki Kulların Allah üzerindeki haklarını bildin mi? Ona ortak koşmadıkları müddetçe azap etmeyecektir. Diyor. Yani kulu ona ortak koşmadı müddetçe azap etmeyecektir. Allah'a inanan bir kalp Allah'ın zikrine bağlıdır. Bu bağlılık oturup bir köşeye Allah Allah demek değildir. Bu neye benzer? Bizde Kur'an okuma dediğiniz şeyin uygulanması. Adam Kur'an okumak denildiğinde Arapça harfleri öğreniyor, anlamadığı kelimeleri okuyor ve onun içeriğine ters düşerek okuduğu o harflerden her harfe bir sevap diye sevap bekliyor. On sevap diye sevap bekliyor. Öyle mi? Oturayım. Okuduğun şeye ters düşüyorsun. Ondan sevap bekliyorsun. Bu kadar aptallık olamaz. Orada sana bir emir var. Ona ters düşüyorsun. Orada senin yapmanı istenilen bir şey zikrediliyor, Ters düşüyor, Bu okumaktan sevap duyuyor. Sen Allah'a ortak koşuyorsun. Bir köşeye çekilip Allah Allah diyorsun. Hiçbir varlık yoktur ki Allah demesin. Senin Allah demen ne maharet ki burada. Onun için Allah'ı Allah, Allah seven bir kalp Allah'ın zikrine bağlıdır. Allah'ın hukukunu koruyan yani... Her sözü kitap ve sünnetten konuştuğunda Allah için konuşan. Doğru mu? Konuştuğunda Allah için konuşan. Bu ne anlama geliyor? Ne yaparsak yapalım konuşma ve söz. Ne olursa olsun. Mutlak o sözde Allah'ın emrine ters düşmeme. Onun emrini gündeme getiren, yasaklarından uzak tutup tutulan yani hadiste dediği gibi Her kim ahir, hayran Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Ya hayır konuşsun ya da Sussun, sussun. Hayır ne? Allah'ın sevdiği şeyler Bilmiyorsan Susmadır, hiç kar yoktur Çünkü Hayır konuşamayan birisi mutlak Şerre batacaktır o zaman şerre batacak sözler etmektense hayırlı söz söyleyemiyorsan susmak da hayır getiriyorsan en azından başını belaya sokmuyorsun hele hele hele bunu Allah adına yaparsan bu ne anlama geliyor geçmişteki derslerle ilişki kurduğunuzda bunu belki fıkhi bir bapta taklitten uzaklaştırmak için taklidin haramlığını gündeme getirmek için size getirdik Allah da Resulüne böyle diyor ya eyuha Rasul, belliğe ma unzile Rabbi. Ey Resul sen Rabbinden indirleni indirleni tebliğ et. Ne anlama geliyor? Senin tebliğ ettiğin şey ondan indirilen olsun. Sadece benden indirileni tebliğ et. Hükmettiğin zaman onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ne söylersen bunu Allah için ya. Ya hayır söyle ya da sus. Bu tamam. Şuradaki alınışı tevhidi bir bab olarak ama az önceki yani misal olarak zikrettim. Fıkhi bir bap daha alıyor. Ama bu nedir? Sevdiğinin sözüne etmek. Sevdiğin için etmek. Ancak bunu onunla. Çünkü ancak kendisi için sevmen gereken insanla sevdiklerinin bir değeri olur. Değilse sevdiğin insanlarla Allah katında bir değerin gündeme gelmez burada. Yani şöyledir. Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz derken katiyyetle bu istamazlıktır. Biz yaratılanı, yaratanın yarattığından değil, eğer o yaratılan o yaratana inanıyorsa ona ortak koşmuyorsa biz onu severiz. Öyle birisini sevmek bize sevap kazandırır. Ama Allah yarattı diye. Onu seversek bu bizi Allah'tan uzaklaştıran hatta ona ortak koşturan bir mesele de olabilir. Onun için konuştuğunda Allah adına konuşuyorsa Allah için konuşuyorsa buna dikkat etme zorundadır. Hareket ettiğinde de Allah'ın emriyle bir iş yaptığında eğer bunu Allah adına söylüyorsa Allah'ın bir emri olmalı. O emretmiş olmalı burada. Şunu böyle sev dediyse onu seveceğim. Eğer annen ve baban Allah'a isyan etmişse katiyetle Allah'a inanan birisinin anası babası da olsa onlarla seviştiğini göremezsiniz diyor. O zaman Allah'ın sev dediği mevzu bahistir. O emretmiş ise birisinden uzak duruşumuz da o emrin o yasakladığı için ondan uzak durmakla mümkündür. Hı -hı. Sukum bulduğunda da Allah için sukum bulan. Az önce dediğim gibi her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Hı -hı. ya hayır söylesin ya sussun. Hareketsizliğimiz bile onun için olmalı. Tembelliğimizden, miskinliğimizden, korkaklığımızdan, tabizden değil. O orada susmamızı istediği için susmamızdan. Ne kadar konuşmak bir kulluk eylemiyse susmak da bir yerde bir kulluk eylemi olabilir. Çünkü konuşursan, şer konuşacaksan konuşmaman daha hayırlı değil mi? Hiç değilse başını belaya sokmayan birisi olacaksın. Akabindeki gelen değilse Allah için, Allah adına Allah ile iş görendi. Yani yukarıdaki cümleyi burada topluyoruz. Sevgi bize ne yaptırıyormuş? Allah için iş yaptırıyormuş. Allah adına yaptırıyor ve onunla iş gördürüyor. Bu ne demektir? Allah zaten bize yakın. Onun yakınlığını idrak edemeyen ona yaklaşmaya yol ararsa raydan çıkar. Allah bize yakın mı? Şahlarımı, damarımızdan da yakın. Eğer onun yakınlığını biz anlayamamış isek Anlamadan ona yaklaşma yol ararsak inanın o yol katiyetle ona götürmeyecektir. Hele dediği gibi Leyla'nın aşkından örnek veren Mecnun'la, Ferhat'la, ha Leyla'nın aşkı Allah'a götürür. Allah aşkına bunu mümkün mü? Bu katiyetle değildir. Ancak tasavvufun anlattığı Vaktetil vücudun anlattığı bir şeydir. Resul'e giden sevgiye, Allah'a giden sevginin bakın yolu ayeti kerimede de dediği gibi bir bazıları, birileri bir tayfa Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlar. Biz Allah'ı seviyoruz. Öyle bir olay olmuş ki zaten ayetin hitabındaki siyah bunu gösteriyor. Mahometteki onlara eğer siz Allah'ı seviyorsanız şimdi bu kelimeye zamanla yani sigarasının tertibini değiştirin. Eğer Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı sevmek istiyorsanız, bu anlamı da sokun içine, Allah'ı seviyorsanız, eğer sevdiği gibi olmak istiyorsanız ve onu sevmek istiyorsanız, de onlara bana tabi olun. Bana tabi olduysanız onu sevmişsiniz. Bana tabi olursanız ancak onu sevebilirsiniz. Allah'a yani ulaşmanın onun sevgisine ulaşmanın tek yolu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun dışında hiçbir kimsenin sevgisi bizi ona götürmez neden Muhammed derken Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı sevmek katiyetle onu sevdiğini söylemekle değil bunu anladınız mı yani Allah'ı <gülüyor> seviyorum sözü %99,9 iddiada kalma mahkum olur onun için Allah'ı sevme sözden söylenilmez. Ama bir insanı sevdiğini ona söyleyebilirsin. Allah'ı sevmeyi demen gerekmiyor. Muhammed'e uyman yeterlidir. Muhammed'e ne kadar uyuyor tabi oluyorsan az önceki anlattığım sohbette de herhalde içeride anlattım onu. İçerideki sohbette de dediğim gibi Muhammed'e imanı bu insanların anlaması gerekiyor. Çünkü, çünkü bu insanlar Muhammed'e imanı Resullere iman seviyesinde tutuyor Musa'ya imanla Muhammed'e iman arasında bir fark yok onların nazarında derslere bakarsanız görürsünüz Muhammed'e imanın lazımları var Muhammed'e imanın lazımları var Musa'ya imanın lazım yok eğer Muhammed'e imanın lazımını bilirsen ilki itaattir ittibadır onu örnek edinmedir bunu anlamazsa burada bana tabi olun sözünü anlamaz. Tabi olmak imandan sonra gelmesine rağmen iman daha geniş ifadeli ama am ittiba bunu daha cüzlere indiriyor. Ne olursa olsun Muhammed'e her harekette uyma bizim sünneti sünneti öne almamız Kur'anı anlamada önce sünneti anlamak gerekiyor ki Kur'anı anlayasın. Muhammed'e tabi olmadan Allah'ı sevmek de yok. Allah'ın bizi sevmesi de mevzubayız değildir bunu haşa Peygamberi Allah'ın önüne almamız ondan daha fazla takdis ettiğimiz anlamda değil Allah'ı en iyi sevmenin yolu en hatasız sevmenin yolu bu olduğu içindir onun için Allah'ı sevmeyi düşündük mü onu sevmek istedik mi onun bizi sevmesini istedik mi dediği gibi yok yuhbeb kumunlar eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ve Allah da sever Başka türlü Allah'ın bizi sevmesi mümkün değil. O zaman Allah'ın sev dediği bu taksimata geliyor. Sadece beni sevin diyor. Benden başkasını sevmeyin ve benim için sevin. Bunların birbirinden ayırt edilmesi gerekiyor. Ve devam ederek muhabbet yani Allah sevgisi istisnasız bütün amellerin ruhudur. Yani muhabbetten hali, sevgiden ari, uzak her amel ruhsuz bir ceset gibidir. Yani anlatmak istenilen sevgi, Allah sevgisi hangi amel olur, hangi sevgi olursa olsun, fıtri boyutta, imani boyutta tevhidi boyutta bütün amellerin ruhudur. Muhabbetten ari kalmış, uzak kalmış, boş olan bir amel, ruhsuz bir ceset gibidir. Ekseriyetle yapmak istediğimiz halde, zoraki artık adet olmuş şekliyle yaptığımız ibadetlere düşünün, onda huşu bulamadığımız ibadetleri düşünün, bu sevgiden ari mahrum edilmiş, sevginin içini doldurmadığı ibadetlerdir. Çünkü bunlar ruhsuz birer ceset niteliğindedir. Ruhsul ceset gibidir. Muhabbetin amellere nispeti, ihlasın muhabbete nispeti gibidir. Burada anlatılmak istenilen, düşünün fıtri boyuttaki, bizde fıtrattan var olan o değer, bozulmadan aktarılmamış, imana muhatap olabilecek bir seviyeye getirilmemişler. Bunu herhalde konuşma kabiliyetinde anlattım. Mesela, geçmiş e, peygamberlere baktığımızda, her peygamberin nübüvvetini ispat etmede kullandığı bir mucize vardır mucizeler devamlı o toplumu ikna edecek nitelikte onlarda rağbet olan şeylerle gündeme gelir uzun gitmeyeceğim başka derslerde dinlemişsinizdir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onun mucizelerini ispat Kur'an'ın belagatıyla yani fesahatıyla gündeme gelmiştir Musa aleyhisselam zamanında sihir rabettedir, mucizeleri sihir varidir. İsa aleyhisselam zamanında tebabet rağbettedir, mucizeleri tıbba dönüktür. Muhammed aleyhisselam zamanında belagat fundandır. Bunu da düşündüğünüzde şimdi eğer tabiiaten yaratılışıyla böyle konuşma <gülüyor> kabiliyetine sahip olan birisi bu yönlü beslenmedip beslenmeyip zahi olarak imana ulaşmışsa hangi dille niye anlayacak duru? İmandan hangi emri anlatacaksın? Allah'ı sevmenin şu değerini ona nasıl işleyeceksin? Neden Arapların? Bakıyorsunuz tek olan Allah'a inanın sizin ondan başka ilahınız yok denilince neleri terk edin dediğini o çok, onlar çok güzel anlıyordu değil mi? Hemen sakın ha onun sözüne bakarak şu efendilerinizi bırakmayın. Ama biz bunu anlatmak için bu topluma çatlıyoruz. Anlatan da çatlıyor, anlayan da çatlıyor. Ya umursamıyor, ya hoca senin anlattığın bu kadar basit, anlaşılacak bir şeyse sen bile bunu bize anlatmak için zorlanıyorsun. Biz anlamak için niye zorlanmayalım? Bu geçmişten, fıtratımızdaki gelen bozukluktan, anne baba evde bizi bu yönlü eğitmiş, fıtratı bozmadan getirmiş olsaydı biz şu anlatılanları çok rahat anlayacaktık. Bakın hadis kitaplarını okuduğunuzda görürsünüz i̇bn Mesud buluğa ermedik bir çocuk Allah Resulü diyor ki Ey delikanlı ben sana bazı sözler öğreteceğim diyor. Tevhid içerikli daha buluğa ermemiş birisine hem de veciz şekilde sözler söylüyor. Yardım istediğinde Allah'tan iste diyor. Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'ın hukukunu koru ki o da senin hukukunu korusun. Sen, o, sen ona ortak koşma ki o da sana azap etmesin. Eğer bu kadar bilir ifadeli sözleri hiç teferruatına gitmeden net söylüyorsa o anlıyor ve ondan önceki sohbetlerle o zaten eğitilmiş, tecihiz edilmiş. Yani donatılmış demektir. O zaman bu konuşma bizde iyi yoklanmalıdır. Çocuklarınıza dikkat edin. Onları iyi eğitin ki imanla muhatap olduğunda birileri ona Allah için, Allah'tan bir şeyler anlattığında... O bunları anlayabilmelidir. Fıtrat huzurmadan imana gelir, Sevgiyi bozmadan ulaştırmalısın. Çocuğun dürüstlüğünü bozmadan oraya ulaştır. Çünkü Allah yalan söylemeyin, dürüst olun diyecek. Şahitliğe davet edildiğinizde hakkı söyleyin. Babanızın aleyhinde de olsa diyecek. Ve İslam hukukunda, ceza hukukunda birçok şey şahitlikle gündeme gelecektir. Ama sen onun dürüstlüğünü bozduysan O onun üzerine sahip bir imanı Bina edemeyecektir Ve bunların Hepsinde sevgiyi bir bütün Düşünün her cüze sevgiden Birer ip şeklinde bağı olduğunu Düşünün Öyleyse bu sevgi rükm derken temeldir Çünkü hakkıyla Sevilenden hakkıyla De korkulur Ama bu çizginin dışında olsa çok ilah edinenlere bakın, Allah'ın dışında hiçbir ilahın kulluğunda sevgiyle korkuyu birleştirme mümkün değildir. Korktukları ilah başkadır, sevdikleri ilah başkadır. Çünkü korktukları ilahı sevmezler, sevdiklerinden de korkmazlar orada. Ama Allah'ın kulluğunda bu mümkün. Ama bu daire içerisinde, bu öğreti, bu talim ve bu terbi içerisinde mümkündür. Çünkü Allah'ı sevdiğimiz gibi korkmamız da gerekir. İkisinden birisinde kantarın topuzunu kaçırdın mı derler ya İkisinden birisinde aşırılık mesela şöyle diyeyim Ben burada devamlı Allah sevgisinden bahsetsem hiç Allah korkusunu gündeme getirmesem devamlı ümitlerimizi besleyen sözler etsem korkuyu unutur Allah'tan hiç korkmamaya başlarsınız Her halükarda kurtulan tayfa olduğumuzu düşünürsünüz O zaman Allah'ın birçok sıfatları istimal edilerek kötüye kullanılır. Derslere baktığınızda bunu görürsünüz. Mesela Allah'ın gafur ve rahim ismini biz isyan etme, ona asi olma kullanıyoruz biliyor musunuz? İşleyeceğimiz bir günah için Allah gafur rahim diyoruz. Bizi günah işlemeye sevk ediyor. Nasıl olsa Allah affedici diyor. Halbuki Allah'ın gafur ve rahim olan ismi yaptığımız günahlar için kullanılmalı değil mi? Ümitsiz olmamak için onun dünyadayken daha nefesimizi vermeden affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Orada ümitsiz olmamak için. Yüz kişi de öldürsen ümitsiz olmamak içindir. O zaman işleyeceğimiz günahlar için neyi kullanacağız? Azabını. Cezasını hatırlamamız gerekiyor. Rahim oluşunu değil. İşte devamlı ben sevgiyi gündeme getirsem, oluşan ortam korkuyu gündeme getirsem Allah'tan sadece korkarak kulluğu gündeme getirebilirsiniz. Yüzünüzdeki tebessüm gider. Merhamet, şefkat gider. Haricilere, tekfircilere bakın. Birisinin tebessüm ettiğini göremezsiniz. Bakın. Tebessümle davrandıklarını göremezsiniz. Bu dengeyi bozar. Bunu ilerideki derslerde ve daha önceki derslerde dinlerseniz, açılımını da görebilirsiniz. Ee, evet. Evet. Muhabbetin amelleri nispeti, ihlasın da muhabbete nispeti gibidir. Çünkü ihlasın özü. Eğer ihlas dediğimiz şey, muhabbetle ilişkisi en üst seviyede kurulmamızda birleme mümkün değil. Bir insanın böyle anlatalım bunu herhalde böyle rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Sevdiği bir kız dünyanın ne güzeli mi? Ondan başkası yoktur. Bak sevgisinde onu nasıl tekliyor? Bütçenlere sor. Evriler için de böyleleri, değil. Onun için korkarken tek korkulacak o, severken tek sevilecek o. Öyle mi? Yardım isterken tek yardım istenilecek o. Hepsini ondan bilmek ve onun için bilmek. Düşün. Allah'tan yardım istemek varken başkasından yardım istemek. Ben sıkıştığımda medet ya seyda derim kurtarır diyor. Allah desene. Seyda'nın adını zikret yerinden <gülüyor> zıplayıp kafanı tavana vurduğunu görürsünüz. Doğru mu? Allah dediğinde hiç kıpırdamıyor. Bu kalbindeki sevginin nere merkezde olduğunu anlamayı gösterir. Onun için bizim ihlasımız eee nazari dediğimiz yani prati, nazari dediğimiz, teori dediğimiz şey değildir. Özüyle içli dışlı olan bir şeydir. İçi de dışı da aynıdır. İhlas yoksa sevgi yoktur. Sevgi yoksa ihlas da yoktur. Evet. Daha da öte İslam'ın ta kendisidir. Çünkü istislam emirlere ittiba, nehilerden sakınma, zülh, muhabbet taat Allah içindir. Her kimin <gülüyor> muhabbeti yoksa elbette İslam'ı da yoktur. Daha da muhabbet, Allah'tan başka ilah yoktur, şehadetinin hakikatidir. Zira ilah kamil bir muhabbet ve tazimle, iclal ve ihram, e, ikramla, korku ve ümitle, <gülüyor> benzeri ihtiramlarla Allah'ın e, hüküm ve arzularına tabi olunup kalbin yöneldiği şeydir. Yani me'luh, ma'bud, ibadet edilen şeydir diyor. Bu da kalbin kulluğu, yani kalbin sevmesidir. O zaman sevgi denildiği zaman sözden uzak tutacağız. Çünkü sevgi kalbin amellerinden dilin değil. Namaz kitabının girişinde niyeti okuduysanız, her ameli ait olduğu azaya verir çünkü onu en iyi becerecek odur. Onun dışındaki bir aza katiyetle onu beceremez. O onun ameli değilse. Doğru mu? Aynen namaza başlarken elleri kaldırmadan tekbir aldım deseniz olur mu? Olur. Olmaz değil mi? Allah'a ekber demen elleri kaldırman gerek çünkü o dilin ameli sadece dilin ameli değil ellerin de ameli o sözün söyleme, söylenmesi o teleffuzun hasreten yapılması gerekir e kalbin ameli de eğer sevgiyse sevdim değil ben Allah'ı seviyorum değildir kalbin o amelin işlerliğini gündeme getirmektir bu ancak böylelikle mümkündür ve birçok amel vardır ki o sadece kalbindir ama biz amel denildiğinde sadece söz ve azalar merkezi şeyleri düşünüyorsa tabii ki bunu anlamada zorlanabiliriz. Evet. Çaylar. Allah razı olsun. Hocam az önce anne babaya karşı olan de Şu an sadece Allah'ı sevler. Allah sadece Allah'ı <gülüyor> sevmeyi aşamadı. O senin dediğin Allah için sevme konumunda bir şey. Bunu yakalayamazsa Allah için sevmeye ayırt edemiyoruz. Çünkü anne baba Allah için sevildiği gibi sınırını çizememizden Allah'ı sevmekten alıkoyan şeyler çünkü Febe suresinde ananız, babanız, karlarınız, çocukluklarınız yani Allah'ın Allah yolunda cihaz etmekte daha mısırdır? Şimdi tasavvuf feyli Allah'ı sevme yerine Allah için sevmeyi karıştırıyor Allah'ı severmiş gibi seviyor onun için önce bizim gönlümüzden Allah'ı sevmek sadece onu sevmeye oturtmak gerekiyor. Şimdi e, hocam ne demek istedim? Şey. Demek istediğinin cevabını verdik. Kardeşlere. Asgari ilişkilerimizin en asgariyle nasıl tutabilir? Onu öğrenmek istiyorum. Önce Allah? <gülüyor> şimdi, ve sadece onu sevme derdiler. Şimdi Bunun hakkında bir soru yok. Bu mesleğe de hepimiz genelde e, muzdarip olduğumuz evet. e, için faydalarımızda. Onun sohbetini <gülüyor> Türk'te yaptım. Şu bugün orada da <gülüyor> Demedeki ile evet. ee, de, yani. muhabbet arasında evet. fark var mı? İkisi de okşar bildiğimde evet. mesela mühettin evet. en çok eşler arasında. Evet. E, evet. E, eşler arasında evet. Rahmet de mühettin. Oradan geçiyor. geçiyorlar. Mühettin çünkü birkaç mühettin ile başlandı evet. evet. Orada Allah'ın özünü çözdüğü Çünkü oradaki sevgi için kadının güzelliğiyle yapılıyor. Meclini Ama Allah için olursa dindar olan yüzyılda meclisinde yapılıyor. Ondan sonra evleniyorlar, Allah'a samimliğe yapılıyor. Bu bu ilk şeyden bahsediyor. Hocaydım başka durduk diye gelmedi. Ben de kendim geldim. Evet, sen geliyette dön. Doğru. Yaşıktır. Evet, evet. İki tane gitmeden fazla dur hocam soru var. Dentin nedir acaba? Sorun. Çocuk olmaya teşvik Ondan sonra diyor aydaktan da diye arayı alıp her yere gelişti. O çocuk orada geçmişti. Yine gelip yetişme aracı buldu. Oradaki Ayda ha zaman, aha, var mı? Kandıkları getirildi, kar köyüle. Bilmiyoruz, şu anda o bir yer. Efendim. Aynen. Mayde beşinci ayet. Mesela, mesela, mesela Yahudi Hristiyan kadınlarla evlenmiyor Musab Bey. Yahu, Soru soralım Yahudi ve Hristiyanlara sevgi de, ben alayım. alayım. Sıralım bir He. Şimdi, diğer taraftan Mevlet'te beslemezler. Eğer arkadaşlar sorsan bundan olunacak mı? Olgun yakına gelerek Hep olmuş da mesela söylediğim şey, e, harp ve şey sahabenin e, köleleri, azatları dediğimiz hepsi sahabeden sonra bu hadisleri bize aktaranlar hepsi ekseriyetle de esir alınan <gülüyor> Efendilerinin kendilerine hoş manevisi. <gülüyor> <vardır. gülüyor> düşün. iyi düşün bakalım. Kristiyan bir kadın bir evlensin, Bak, bir de. evet. mümkün. değil. Ama bu evliliği nihayet arkadaş doğru yapma da, ya. adilarsa, bunun onu da kadınların en hayırlısı yine nikahlı bir şekilde yani gayrı bir iş gibi değil. Yani çünkü ayet-i kerimede muhsenat. Ki bu muhsenat Müslüman kadınlar için de Müslüman olduğu halde muhsenat daha iyi bir şey verilir. İstemezsin. Hocam kardeşimizin sorusu varmıştır. Kardeşimiz. Hocam önce aklınızı helal edin. Bir tespitle yanlışınızı söyleyeyim, Seyda deyince dediniz, sopilerin kafası tavana vurur. ben sopiyim elhamdülillah. İşte kafa tavana... Elhamdülillah Müslümanım de. Elhamdülillah Müslümanım, ona da elhamdülillah. Yani elhamdülillah Müslümanım, ümmetim Muhammedim, elhamdülillah ehl-i cemaatim şu şekilde Sofi'siz ve çünkü ben size kesin söyleyeyim benim kafam tavana vurmuyor. Ama sohbetinizde şunu çok güzel algıladım. O zaman daha o seviye. Yok o zaman sohbetinizde şunu çok güzel algıladım. Yani çok güzel bazı noktalara dört yer harici çok güzel fayda aldım. Bunu söyleyeyim yani çok güzel bilmedi. Yani bilip de daha böyle izahlar verdiğiniz çok güzel şeyler oldu. Mesela kutlu doğumdan bahsettiniz. Kutlu, doğum, yavaş, kutlu yavaş. doğumdan kutlu doğum haftasından bahsettiniz. Kutlu doğum sanki böyle yapılışını pek hoş olmayan bir şey gibi Gibi değil, çıkar gibi değil de. Kutlu doğum hoş değil. Ama ben mesela şahsi acizane fikrim. Bugünkü Kadir gecesi mesela nasıl ki bin aydan bir hayırlı bir gece ise, Kadir gecesinin önemi nasılsa ki Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece hürmetine bin aydan hayırlı bir gece olabiliyorsa, biz sadece Allahu Teala Teala'yı ve Kur'an'ı o, günce de, mi, o gün de mi hatırlıyoruz? Amenna öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz Allah her gün hatırlıyoruz. Hacı nasıl ki yılda belli bir günde oluyorsa biz allah Teala'yı sadece hac günü hatırlamıyoruz. Ya da kurban günü, ya da fıtrat bayramı günü Fıtır bayramı bile hatırlamıyoruz. Elbette ki her gün hatırlıyoruz ama. Mesela bir hadisten örnek vereyim. Hazreti, Hazreti Muhammed ve sellem, Efendimiz'in doğum günü hürmetine, pazartesi doğduğu günde Ebu Leheb o kafir ki veriyor çocuğun eline bir şeker ki cehennemde pazartesi günler kırbaçtan muhafaza olduğu duyduğum bir hadis vardı. O ki o pazartesi günü hürmetine, onun doğum günü hürmetine bir çocuğu sevindirdi diye azaptan dahi biraz tamam olabiliyorsa, eksiltirebiliyorsa Resulullah'ın kutlu doğumunda onun o gün doğduğunu kutlama. Onu sadece o gün anlamında 10 gün seviyoruz, o gün anıyoruz anlamında değil de o gün daha bir hürmet. Ben mesela pazartesleri oruç tutarım. Ama pazartesi soruyorum bir şey mi anlatıyorsun? onu söylüyorum. Yani. Bundaki sakınca neydi? Bendeki yanlış neydi? Anlatayım. O var. Kadir gecesi. Evet. İnan'dan hayırlı oldu. Nerede yazıyor? Evet, Kur'an'da. Kadir suresinde. Kur'an'da değil mi? Evet. Ee, Hacın, Zilhice'nin 8'inde evet. Muna, 9'unda Arafat, 10'unda Müjdelik, e, tekrar Münevker, evet. Müdürfe'den. Bu nerede yazıyor? Kur'an-ı Kur Kerim'in Hac'da. Hac'da. Doğum günü nerede yazıyor? <gülüyor> Sofilerin, <Şimdi> Sofilerin <gülüyor> kitabında çok Peki yani biz şimdi doğum Sadece sence arkadaş cevap ver. Şimdi sadece o zaman biz ne? sadece Kur'an'a mı bakalım? Hadislere bakmayalım mı? Sünnete ne? hiç... Ne? Yani ne? hadise bakmayalım Sana mı? nerede dedin? Sadece Kur'an'da yok demedi. Ben Kur'an'da doğduğu Mesela... gün on iki Rabbel beş yüz etmiş bir ciddi diye gelmedim. Şimdi sorunu <gülüyor> götün, götün. Ee, ne? gecesi ne? <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'da, bu evet. var. Evet, var. var. Ar, e, Haccı Nisa, Zilli Cem'in 8 9 var mı? Kur'an'da var. var. Doğum günü nerede var? Hayır, yani şeyde mi ittifak edemiyoruz? 12. ikira bir evvel, 571'de yok. doğduğunda şu mı şu ittifak edemiyoruz? Şu an ittifak meselesi değil. Evet. Konuştuğumuz şeylerin, Kur'an'ın neresinde var kutlama? Kur'an-ı Kerim'de yok öyle. Hatimlet'te? Sünnette de yok. İcma yapalım. Yok, yoksa bu da dinle Kur'an'da sünnette olmayan dinle Peki dinledim. yani ben yaşayan Kur'an'ım diyen bir Resulullah. Kur'an'ın geldiği gece mu? hürmetine o günü kutlayabiliyorsak doğduğu günü niye kutlamayalım? Kur'an'ın başında şunu duydun duydum. Hı, dersin başında. Benim kalbim sadece Allah'ın zikriyle Amin Amenna. Kur'an'da Kuranda yatışır. Hı hı. Sünnette de onun dışındaki tüm, tüm tüm tenike tırnatmak gibi. Ya. Benim kalbim bunun ikisini aç. Ben <gülüyor> samimi söyleyeyim bunda tatmin olmadı. Bir de sevgili aşırılıkla <gülüyor> aşk aşırı dediniz ya. Ben, bak ben şu, Seni bir tatmin etmek için söyleyeyim. ikna etmek için söyleyeyim. Ben inandım, benim inancım Kur'an. Allah razı olsun hepiniz. Helal edin eğer ki, e. yanlış bir şey de söylersem. Hem sünnette varsa doğru. Onun dışında insanları söz. Selamun aleyküm. Bugün pazartesi doğduğunda pazartesileri mesela insanları gözler, Kur'an'a uyuyorsa doğrudur Kur'an'a uyduğu için. Ya yani bugün bir icma ya kıyas yapamaz mıyız? Hakkadım. Kur'an sünnette yoksa İmam Malik diyor ki Muhammed zamanında ne vardıysa din olarak şimdi de o var olmaya bundan sonra da yok. şimdi olmadık bundan. Yok. Devam edebilirim. İcma kıyas yapacak yani şöyle bir Kur'an'ın geldiği gece hürmetine Baklar, o gün hıyas, varsa yaşayan Kur'an'ın geldiği gece hürmetine yaşayan Kur'an'ın geldiği, ya. Kur geldiği gece hürmetine bir yani bir kutlu doğum haftası kutlansa Kur'an okumak için Yaşayan Kur'an değil bak, mi Resul Yaşayan da onda olmalı. Şimdi yaşayan Kur'an peki yani sözlü. Gelmiyoruz yani şifayı bak, gelen Kur'an'ın geldiği gece baklayabiliyorsak yaşayan Kur'an'ın geldiği gece diyemez miyiz? Bir hadis-i şerifte diyor ki: "Teret küttüm emrey. Len tadillu matenessettim bihi. Allah ve sünneti." Ben size iki şey bıraktım. Evet bunun ikisine yapıştığınız müddetçe tapın. Resulullah'ın sünneti şey. Ben de Resulullah'a daha sık sarıyorum. O bak doğduğu geceyi daha güzel bir yok. geçirmek istiyorum. Ona o değil. Allah'ı seviyorsanız ben önce Allah'ı sevmesem. Bana tabi olur. Muhammed ne yapıyorsa onu yap. Yeter. Peki, devam çünkü, çünkü birisinin doğum yılını kutlama Hristiyanlardan geçmedi. Ben Resulullah'ın doğduğu günü elhamdülillah pazartesi oruçla da geçiyorum ki doğduğu gündür bak, diye. Doğduğu haftayı bak, ayı da kutluyorum ki onu daha çok sevdim. Hristiyanlar işte. İsa'yı kutladıkları için doğum günü bizimkiler bunu oradan yumurtlamışlar. Onlar olabilir ama benim kesinlikle öyle bir niyetim yok çünkü sen, İnen Kur'an'ın gecesini kutluyorsam yaşayan Kur'an'ın da doğduğu günü kutlamak istiyorum. Sen 14. Isiyordum. asrın daha 20-30 sene önce doğmuş birisisin. Evet. Sen ölçü değilsin, ben de değilim. Ölçü Muhammed ve ashabı. Allah Resulü'nün ashabından daha çok Muhammed'i seven olur mu? Olamaz. Onların hangisi bu doğum gününü kutlamış dersen? Peki bu hadis sahih mi acaba Bak, onu, önce, bilmiyorum önce da, onu bilmiyorum da. Onu bilmiyorum da. önce sorduğum anla. İşte Ebu... Önce dediğim anla ne dedim? Anladım. Ne dedim? Sahabeden daha fazla kim resulullah sayabilir? Onlar kutlamamıştı, siz mi? Sen mi kutlayacaksın? Hayır, onlar kutlamamıştı, seni kutlayacaksın demedim. Yani onlardan bir onlar şey Var mı? Onlar kutlamamış, sen mi kutlayacaksın? Ee, ben de şunu diyorum. Var mı? Bilmiyorum onlar kutlayıp kutlamadığını. O zaman öğrenmek. O zaman şey soruyorum, Şu hadis sahibi Ebu Leheb'in e, pazartesi günü Resulullah'ın doğduğu gündür kim diye diyor, bir çocuk nakletmiş. Okudum var. naklini hatırlayamıyorum. Nerede, kim diyor? Hatırlayamıyorum nakli. Yani takvimde değil abi. Yok değil. Nereden? Hatırlayamadım nereden Hatırlaman Hazırlaman gerek. Bir şey Yok, daha o günü sorabilirim. O günü bu kadar kutluyordun, eğliyorsan, hay o günü kutsamıyorum. Ben her pazartesi her Resulullah'ın doğduğu gündür diye pazartesi hatta niyetlenir niyetlenirim. Ben uğraşılır o gün. Ben onu etiket olsun diye söylemiyorum. Bak. Yanlış anlamayın. Şurusunda şöyle diyeyim. Allah Resulü Hicri bir takvim şeyiyle evet. doğmuş. Sizce o gün olduğuna da inanmıyorum. Çünkü hesaplar. Şey... Asla ben öyle bir şey demem. Ben bu, o zaman bakın bu suçu niyetle yani yanlış anlamayın lütfen hakkınızı helal edin. Ben her günün aynı gün olduğuna inanıyorum ve şu an 80 sene sonra güneşin hangi saniye tutulacağını bilen bir ilim Resullah'ın da o günün pazartesi olduğunu mutlaka ki bilir. Eğer ona inanmazsak cuma günleri cuma kılmamamız lazım. Çünkü cumanın cuma, da cuma olduğunu yok, bilemeyiz. Bak. Bunun tek ay mecraya kayması önemli. Muhammed bunu yapmadıysa, sahabe yapmadıysa bana, bana da kimse yaptıramaz. Gün bilmiyor dediniz ya, o zaman Cuma'yı nasıl çıkacağız? Cuma'yı da bilemeyiz. Onunla alakalı çok güzel atlıyorsun ya. Yani. Ama o, pazartesiden örneklerdi e, ya. Yavrum, Kur'an'da yok, sünnette yok. Muhammed yapmamış, sahabe yapmamış. Sen hangi dini arıyorsun? Bir din aramıyorum da, o güne yani aşırı bir tepki gösterdiniz de. Yani ne olur zararın? Neden Muhammed'e uymaya yani ilahi çekiyor? Seviyorum, o hafta daha bir fazla Emin. almak istiyorum. Muhammed'in yaptığıyla yeterli. Sahabenin yaptığıyla yeterli, sen cinodur. Onlar yapamamış, Muhammed'e saygıyı noksan bırakmış. Biz mi tamamlayacağız? Sen onlardan daha mı iyi din yapacaksın? Doğru, doğru, Bir takıldığımı daha <gülüyor> yok söyleyeyim mi? Haklısınız, tam, oldum daha diye. daha iyi mi din yapacaksın sen? Hayır, amin. O bitti, yetin o zaman onlarla. Yani, o zaman onu da şuna bağlayabilirim. Sahabenin yaptığından dediniz ya, nasıl ki benim sahabenim gökteki yıldızlar gibidir, hangisine tabi uyarsa, olursanız kurtuluştasınız ya, demin Sofilere, Seyda'ya yani o kadar bir vurdunuz ki? Bak onun, yaptın? Vuruyorsunuz yani. Kurma değil. Hocam, yapmayın. Kurban olayım. Kurma En basit bir şey söylediğinizi söylüyorum. Ama kurban olayım hakkınızı helal edin. Sen dedin. Seydeti incakan fatura. Yooş, şunu kafası, <gülüyor> dediniz var. hocam. Ben yani kayıtlarda da vardır. Elinden tutup da sırat geçecekmiş. Önce kendi geçsin bakayım o -o. falan. Yani ufakta bir vurmalar var ya. Kurma değil. Vurma. Neden önceki kafan bozulmadı? Allah Resulü kızı Fatıma'ya diyor ki. Aynı. buna Dinle. Dinle. Kızım, nefsini ateşten sattın almağa. Yarın benim bile sana faydam olmaz. Bu kadar. Tamam bir sıkıntı yok hocam da. O zaman neden Muhammed'e vurdun demedin? Muhammed kızını kurtaramıyorsa. Öyle mi demek ki? Hayır bakın ben ama ben nereye getireceğim? Nasıl ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtuluştasınızdır. Dedim siz bir yere döndünüz onu söyleyeyim. Peki sahabenin hangisi bunu yapmış? Hadi onu kabul edelim. Hocam o Seyda'ya vurdunuz dediniz de yani geçerken siz o kelimeyi söylediniz diye Sevda, dedim. Allah Seyda Allah'ın ashabı, Allah'ın Resul'un ashabı Hayır değildir. Ama bakın tam ona Aşın geleyim o zaman. Da. Sahabem gökteki yıldızlar gibi hangisini uyarsanız kurtuluştasınız. Bu hadis sahih mi hocam? Değil. Ama sahih kabul etme <gülüyor> ne diyeceksin? Ya sen de şu otururum senin. Ben sahih biliyorum sahip, da. <gülüyor> sahabeye, Şimdi umu mantıklı... Yani demek ki sahabe, sahabe... Dinlemesini öğrensen, sahabeye umu mantıklı kurtulursun. Amin. Ama hangisine uyardığını duruş katı sözü doğru değil. Hocam e, dinleyebilir mi? Genel, genel dinleyebilir mi? Peki. Yani, ki. Kişi Peki. değilse yani. Tabii tamam. dinletsinler. Peki. Ses sunacağım. Sahabeyi, Sahabe Resulullah'ı tanıdığı için sahabe. Sahabeyi tanıyan tabe'in yani oradan gelen bir silsile olması lazım değil mi? Yani şimdi neyi direkt... anlatmak istiyorsun? Aynı Seyda'ya geleceğim. Seyda Bırak. da onun yolundadır. Ya, sah sahabeyi sahabeyi, da yolundadır de, diye yani sahabe Seyda'da yolundadır diye diyecek. Yani sahabeyi de bulamadın ameli başka bir var ama. Hayır, bulamadığım çalışıyor. değil. Bana onu anlattığı için onu seviyorum. Bu Şimdi Peki, bakın hocam ben buraya gelip ise, mesela sizden bir şey almak lazım. Allah Resulü'nün doğum gününü kutlamış dedi mi Seyda? Yok demedi. Bitti. Demedi hocam. Hadi Allah Resulü'nün hasabı kutlamış yapmış desin de tamam diyelim. Seyda'ya uyduğumuzdan değil Allah Resulü'nün hasabı yaptığı için oluyor. Ama kutlu doğum haftasında Resulullah anmakta en ufak bir maksur göremiyorum. Ya ben her gün Muhammed anıyorum. Günde on hadis sokuyorsam on kere Muhammed anıyorum. O gün daha bir fazla anıyorum. Yok. Yani e o günün bir sakıncası olduğunu da zannetmiyorum fazladın. hocam ya. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şey Evet Boşver de, değil, kendi bildiğini konuşuyor. Ve şey, en neyse, sahabeden de. daha çok dini anlayıp yaşayan insanlar olmuyor. Amel, <gülüyor> onlardan daha da gayretli değil. Değiliz. Evet. Ama şu var. Sohbetin başında değil, ne dediniz? E. Mesela bir kan şey anlatamıyorsanız oldu, bak, götürün başkası anlatsın <gülüyor> bilene. Orada da aynı sevaptan yararlanırsınız. <gülüyor> ya da öğrenin. Bir çocuğu çölde bıraksanız konuşamaz ama konuşma öğretilseydi öğretildi. Yani şimdi oraya giden ben mesela gidiyorum ben Adıyaman'a gidiyorum. Gittiğimde <gülüyor> de öyle aşırı söylenen bir şeydir. Yani hiçbir çirkinlikle zaten kaç görmedim de. Ya, kaç gündür Efendim? Kaç gündür gidiyor? Ben yılda bir giderim hocam. Kaç senedir oradasın? Beş senedir gidiyorum. Daha bir şey kat edebilmişim. Yani. Edemedim zaten onun acizliği var şuyasın şey Acizliği, <gülüyor> Allah'tan ki katlederim şimdi. Benim yani diyorum ya e, ben onu öyle bir Allah yerine tövbe koymuyorum ve hatta sizin o sohbetiniz öyle bir geldi zaten ki İslam bir bütündür Müslümanlar ayrıştırmayalım etmeyelim dediniz tam geldiniz hep müşterek geliyoruz bazılarını Allah yerine koyarlar Peygamber yerine koyarlar dediniz kırmızı noktayı koydunuz ben o anda diyeceğiniz ki sandım. Şu zamanda yaşadığımız cumhuriyette işte bazı farklar vardı siz anlarsınız evet. Allah. onu Allah yerine falan koyuyorlar deyip de bir anda sofilere dönünce eyvah Bak, dedim. Hoca Allah, sert vurdu dedim. Aslında iyi anlamışsın Hoca sert vurdu dedim. İnan. Yani demokrasiden, <gülüyor> kapitalizmden, emperyalizmden, sosyalizmden Hiç geldiniz mi? Allah yerine koyma. Cumhuriyette bazıları Allah yerine, A peygamber yerine koyulabiliyor koyma, diyeceksiniz koyma. sandım. Cumhuriyette koymuyorlar. Oğlum hocam kutperestliğin en güzel yaşanı yok. olayım lütfen. Kutperestliğin burada. Yani. Yani. Diyorum ya ben herhalde orayı söyleyeceksiniz dedim. Bir anda Sofi'lere vurdunuz ki. Yani arabayı devirmeden viraj yaptın değil mi? <gülüyor> Yok hocam çok sert takla attınız. ve yani bakın başta helallik istedim. Seyda dediğinde ben kafası tavana vuran pek görmedim. Ben Sofi'yim kafam tavana vurmuyor. Ama siz Resulullah'a anlatırken Aa, mi samimi söylüyorum içim kırıklardım. <gülüyor> Allah derken çok i̇şte güzel biçim ıslanıyor. <gülüyor> İnsanlara hani sevgiyle aşk arasındaki şeyi söylediniz insanlar... Bizde aşk yok. Yani yok. İnsanlar Bizde kar ancak kariyeli erkek arasında. Olurdu. Kelimelerde aşırılığa gitmeyeceksiniz dediniz. Ama mesela çok sahabeden duyuyorum ki, anam babam sana fela ya Rasulallah derken anasını babasını cahiliye dönemindeki gibi çocuklar toprağa göver gibi gömeyim ya da Allah adına kurban keseyim demek istemiyor. Söz farklı. Yani ya Resulullah ben sana bihat etmişim. Ne anlatmak istiyorsun? O sözü hani aşk derken Bak, insanlar da aşkı o anlamda şunu kullanmıyor anladın, ama şunu hocam. Ne anladın mı? Allah Kur'an'da, sünnette olmayan bir din. Sahabenin yaşamadığı bir din dilde değildir. Bunu kapana koydu. Amin Bunda varsa Herkesin sözü buna geçer. Bunu nasıl bulacağız? İşte böyle mürşitlere, hocalara, sizin gibi bilenlere gittikler. Mesela ben de Seyda inanıyorum kana, ki, biliyor Doğum günlük hıkla sahabe de yapmış dedi mi? Demedi. E sen Seyda'nın demediğini yapıyorsun. E hocam belki onu da diyecek. Ya Her sohbetine de katılamıyorum. Diyemiyorum. Işte. Yakında Allah'ın da günlük hıklayacaklar <gülüyor> seni de bir kere. Valla öyle bir günde olursa herhalde katılıyorsunuz bilmiyorum ama <gülüyor> yani yok öyle bir şey. Her gün Allah'ın günü. Allah'ın Allah Allah bir tasavvufi <gülüyor> Neyse başka arkadaşlar sorsun benim var ben bir da birkaç kaç Yeter lan. Ben konuştum zaten. Neyse arkadaşlar sorsun. <gülüyor> bu erikliği getirene de Allah sılasın. Amin. <gülüyor> <gülüyor> dua. Hocam afiyet olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> Bak ben <gülüyor> <bir> torba sesleri. <gülüyor> <gülüyor> Her kimse sormuyor. Her kimse en son bir toparlaması eğer son cevap ver hocam. Ümmetin yaptığında Resulullah sorumlu mu? <gülüyor> Ümmetin yaptığına Resulullah sorun mu ya? Resulullah yanlış mı yaptı? Ümmet şu an yanlış yapıyorsa Resulullah'ın yanlışından dolayı mı? Yani bugün ümmet günahkarsa, ise, ümmetin içinde günahkar varsa Resulullah'ın suçu mu? Yani Resulullah doğrudur ama ümmet şaşırtmıştır değil mi? Yani öz bu. Ümmette şaşıran olmuştu. Muhammed idi yapmadığını sandı diye çıkar aynı şeyi getireceğim hocam ben de. Siz diyorsunuz ya hani ben denk geliyorum. Kapası Kafası tavana şey vuranlar var diyorsunuz ya. Hocam Seyda doğrudur da. Sofiler yanlış. Sofilerin içinde yanlış yapan vardı. Ama siz genellemeyi yapıyorsunuz. Muhammed doğru. Diyor. Doğru. Ümmette yanlış olan var. Onun dışında herkes yanlış yapabilir. Aynen İnsanların yanlışı doğrusu nasıl bilinir? Çok akıllısınız. Kur'an'a uyuyorsa doğru. Sünnete uyuyorsa doğru değilse yanlış. Ama aynısını söylüyorum hocam. Resulullah sallallahu aleyhi ve Vesselam demiyorum. doğrudur. Bak ben sana aynısını demiyorum. Şu doğum Seyda günü kutlama doğrudur. nerede var? Seyda doğrudur. De. Bakın Şu ne diyorum bana kutlama öyle bir şey değil de zaman. Ama ben de diyorum ki, Seyda doğru. da... Sen kimsin yavrum? Da. Bakın hocam bakın, Şuna söylüyorum, Nasıl ki Resulullah doğrudur, Ümmetin içinde yanlış varsa, Siz direkt Seyda'ya falan buyursunuz ya yani? böyle. Seyda belki doğrudur da, Sofilerin de yanlış yapanlar vardır, Cemaat'ın tuttukları... Mahmet doğru. Ondan abi. sonraki herkes yanlış yapar. Herkesin sözü evet. Muhammed'in sözüne Kur'an'a ı Sünnete uydu nispetle doğrudur. Yok, yok dediğimi anladınız yani değil mi hocam? <gülüyor> <Sofilerdeki gülüyor> yani hatalar, sufilerdeki hatalar komple bir cemaati ya da cemaatin liderini bağlamaz. Nasıl ki ümmetteki yanlışlar İslam dinini ve Resulullah'ı karalamazsa, benim işlediğim günahlar İslam dinini karalayıp da Resulullah'ı karalamaması gerekiyorsa, sofilerin yaptığı yanlışlar da cemaati ve lideri ben bu insanlara bir yanlış öğretim. Onlar yapıyorsa beni bağlar. Seyda'yı da bağlar. <gülüyor> Hocam benimle aynısın diyorum ama bakın kişisel çok, çok, çok hatalar bak. nasıl ki İslam dinini ve peygamberi boz, bozmuyorsa şimdi işte kişiler sopiyonların yaptığı tek tek şahsi yaptıkları hatalarda yalnız siz direkt cemaati, ve şıkı konten götürüyorsunuz hocam. Ben ya. cemaat kimden bahsettim yavrumu? E, Seyda derken cemaatini yani niye Seyda'yı bu kadar mu, yani mu, müdafaa ediyorsun? Ya anlamıyorum yani, e anlamıyorum ya. Muhammed'e bu kadar müdafaa siz... etme. Olur hocam uğruna canı feda diyorum ya. Yok o lafta o. Aynen Muhammed'in yaptığıyla yaşayan. yetin yeter bak Muhammed'i seviyorsan. Buna ulaşmak için de işte öğrenmek için geliyorum kapısına, onun kapısına i̇şte bana anlar bunu öğret diyorum. Bak sözü Kur'an'a uyuyorsa al, uymuyorsa at çöpe. Uyumayana denk gelmedim daha diyorum hocam ben de işte siz... O zaman masum kesin, mu yani? Direkt şey, kesip atınca. Şey daha masum mu? Ya hocam masum değil mi? Allah bilir. Kalpleri Allah bilir. Ama ben yaşayışına bakıyorum. Oho, Bildiğim kadarıyla sünnetin uyuyor. Yani sen Halini, sen seydanın ölçüsüsün. Senin yanlış dediğin yanlış, doğru dediğin doğru. Öyle sizi, mi? Tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizin nasıl ki şuradaki konuştuk. O sohbet etmiyor. Bir sohbet etse zaten. İşte sizin nasıl ki söylediklerinizde feyiz aldığım noktalar olsun. Samimi söylüyorum. sohbet, sohbet etmiyor ama. Etmiyor hocam. Siz daha bunu tanımıyorsunuz ya. Yani. Samimi söylüyorum tanımıyorsunuz. Tüm sizi samimiyetimle sizi söylüyorum tanımıyorsunuz. Hocam bir lan. Tanışalım. Yani o zaman <gülüyor> <gülüyor> Yani bir yanlış söylersen tereddüt ederim. Sen senin adın ne? İsim Yani o yanlış söylerse sen söylersin. Aynen derim. Her gün niye böyle derim Söylerim. dedim. Ben değilim. Ben sizden nasıl ki fikir alıyorsam onlara sorarım. Sen ölçüsün. Ölçü Kim? Değilim. Fikir al. Sen ya. benim yanımda konuştuğunun onda birini seydanın kartına konuşamazsın. Vallahi konuşurum. Konuşamazsın. Ağzını Kesinlikle de. hocam. Bir konuşma fırsatı bulabilirsin. Ağzını bile açamazsın. Açtır yüzüne bile bakamazsın. Oğlum aynısını en son gittiğimizden söyleyeyim. orada bazıları vardı ya söyleyemeyiz dedi başka yerlere gidelim ve şunu da söyleyeyim ben buraya gelmem Her hesapta terkattan düşülüyor da ya, aklıma yatmadı yatmıyor öyle bir şey geliyorum Anladım. geliyorum yani. dedim ya dedi mi? sen daha bu işi anlamadın yani geliyorum <gülüyor> ben, ben Allah topetin <gülüyor> neredeyse oraya gidiyorum ve ben en son kimse soramazken gittim dedim Peki bak, ben sana dedim. bir ben dua Sen adı neydi Peygamberlerin tablisi adı neydi? Ufadan gitmek istiyorum adı neydi? Sen? Ben konuşuyorum sorarımlar adı neydi? Harif Paris Harif bak Allah'ım de bana hak hak göster. Ona uymayı nasip et. Amin. Hep diyorum. De, ya bu mualli belgulü bir mu satın talbi ala değil ki ağzımdan düşürmem elhamdülillah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve Allah'ım bana batılı, batıl göster. Amin. Ondan da sakınmayı nasip et. Amin. Amin. Amin. Ya, Amin. İnşallah. Verin bir çay. Başkaları? Verin bir çay Su bir çay. ya. Bir getirin. 1998'de 7'de benim akcimdı bu. Bizim Türk Tarım Kurumunun akcısıydı. Beraber çalışıyorduk. 2001'e kadar devam ettik. 2001'de ben eyvallah dedim. Bunlar kaldı. Çok iyi bir arkadaş yani. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> Emre <Alkabeya. gülüyor> Emre yokluğum olmasın canlar faydalanayım o beni Harbi abi ona göre ya Harbi <gülüyor> <Sospef gülüyor> abi kardeşim kaç şeker